Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, bitkiler Aleminin Tuhaf ve Muhteşem Dünyası'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün e, yanımda çok değerli bir konum var. E, daha önce 16 Eylül'deki yanımda da konuk etmiştim. E, bitki ressamı Işık Güner hatırlayacaksınız. Belki o programda e, bitki ressamının incelikleri üzerine konuşmuştuk. E, bugün biraz aslında... Botanik resimlerinin yani bitki e, illüstrasyonlarının koleksiyonculuğu üzerinden kendisiyle konuşacağız e, Dünyada e, müzelerde botanik bahçelerinde e, ne gibi koleksiyonlar var bu sistemler nasıl oluşturuluyor e, Türkiye'de de e, bitki resimleri konusunda bir koleksiyonculuğun gelişmesi açısından neler yapılabilir Bu konular üzerine kendisi sohbet edeceğiz e, Işık Hanım hoş geldiniz tekrar programıma Hoş bulduk ee, en son aslında geçen konuşmamızda sizinle e, son çalıştığınız kitabınız üzerinde de konuşmuştuk. İsterseniz e, sohbetimize geçmeden önce kitabınızla ilgili son durum nedir, nasıl gelişmeler oldu? Çünkü aradan epey bir zaman geçti aslında programımızdan sonra. Bizimle son gelişmeleri paylaşırsanız çok sevinirim. Kitap, e, kitap çalışmam bitti. Ben hani kendi işimi hallettim kitabı tamamen bitirdik tasarımı hazırlandı tasarım da bitti ee, şu anda baskıya hazır halde daha basılmadı ee, Frankfurt kitap fuarına gitti orada beğenilmiş ee, şu anda birkaç çevirisi yapılıyor ben kitabı İngilizce hazırlamıştım İspanya'daki bir yayıneviyle ile çalışıyordum. Ee, kitabın şu anda İspanyolca'ya çevirisi, çevirisi yapılıyor Daha başka birkaç dile çevirecek mi Bilmiyorum o diğer ülkelerin ilgisiyle alakasıyla hmm. alakalı bir durum Frankfurt'ta ilgi çeken bir Yayın oldu Evet o yüzden e, şu anda biraz mutluyuz <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel bu farklı bir sistem Demek ki önce e, dijital e, sayfalar herhalde e, şey yapılıyor Fuarda e, evet. sergileniyor Ya da işte e, konuşuluyor Ondan sonra hı hı. E, Ben de tam olarak bilmiyordum ama yayın evi Benim çalıştığım yayın evi Paramon yayın evi diye İspanya'nın bir e, İspanya'da bir yer e, Şu şekilde çalışıyorlarmış Kitabı ben hazırlıyorum onların isteği üzerine Ben kitabı hazırladıktan sonra Bunlar dijital olarak ya da hani Belki bir tane bir baskı örneğiyle Bu Frankfurt kitap fuarına gidiyorlar <Gülüyor> ee, orada işte beyni durumuna göre en az iki dile çevrilecek şekilde basıyorlar. Eğer Hı -hı. hani hiç ilgi olmasaydı ben kitabı yazmış olmama rağmen basılmayacaktı. Hı -hı. Ama e, ben bana güzel haberler Bu çok geldi. Çok güzel bir gelişme. Tebrik evet, ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. Hı -hı. Gerçekten çok güzel. Ama hani kitap tam olarak ne zaman basılacak, ne zaman hani elle tutulur olacak onu ben de bilmiyorum. En iyi ihtimalle Ağustos 2019 demişlerdi zamanında. Hı -hı. Şu anda durumu bilmiyorum. Ben de hani o ilerlemeleri bana haber veriyor. Yayın Evi o şekilde Vallahi öğreniyorum. Güzel haber. Umarım yakında Türkçe'de de görürüz. Bir takipte umarım, kalırız ya bununla ilgili. Umarım. Peki Işık Hanım aslında geçen programımızda da ufak bir değinmiştik konuyu konuşacağız diye. Çok fırsatımız olmamıştı ilk programımızda. O yüzden ikinci programda konuşalım istedik. Ee, dünyada aslında birçok müzede botanik bahçesinde hatta e, kraliyet ailelerinin e, e, çok önemli bitki illüstrasyonu koleksiyonları. Doğru şey yapıyorum değil mi? Yani bitki illüstrasyonu koleksiyonu diyebiliriz aslında. Ee, evet. En büyüklerinden biri işte Kiev Garden, yani Kiev kraliyet bahçelerinin e, koleksiyonu. E, dünyada aslında şey yapan yani bilimsel bitki ilüstrasının koleksiyonu yapan ne gibi şeyler var kurumlar var bu sistem nasıl işliyor isterseniz hı hı. önce buradan başlayalım ondan sonra devam ederiz Tamam şimdi e, çok fazla kurum ve kuruluşlar var. Bu gibi resimlerin koleksiyonlarının olduğu yerler var. E, şimdi biz dünyada çok eskiye dayalı olduğu için bu bitki ilüstrasyonu ta hmm. yıllar öncesine dayalı olduğu için bu resimlerin çok ciddi böyle eski illüstrasyonların olduğu yerler var. Bunlardan işte sizin de dediğiniz gibi en büyüklerinden bir tanesi Kew botanik bahçesi Londra'da. Yani iki bin baskı ve çizim e, öyle not almışım yani oldukça e, önemli bir rakam. Evet ta 16. 15. Giden... 16. yüzyıldan örnekler var. Evet. Yani çok dünyanın herhalde en önemli koleksiyon diye düşünüyorum, değil mi ki en büyük belki. En büyüklerinden bir tanesi o. Aynı zamanda yine o botanik bahçesinde diğer galeriler var. şöyle Sherwood galerisi, bir de Marian North galerisi. Buradaki rakamlar da çok ciddi. Tabi onun... Marian North'un başı başına zaten onun resimlerden oluşan başı başına bir galeri var. Evet. 800 aşkın resim var. Çok ciddi bir hani bütün Güney ...Amerika'daki resimleri kadın tek başına resmenmiş. Evet, Marian Nortu da sevgili dinleyicilerim hatırlayacaktır. Onunla ilgili bir program da yapmıştım. Victoria döneminin en enteresan aslında... Çok... E, ...kaşif ve bitki ressamından evet. birisi. E, çok yani binasından... Efsane bir insan. Efsane bir insan yani binasından resimlerini varıncaya kadar... ...başı başına özel bir konu zaten değil mi? Evet, yani o tek başına çok fazla iş halletmiş bir e, ressam... E, ...zamanının muhteşem ressamlarından biri... Ee, bunun da koleksiyonu var. Yani bütün resimlerini bir yerde toplamışlar. Aynı zamanda hemen yanında işte Shirley Sherwood galerisi var. Shirley Sherwood'da da inanılmaz koleksiyonlar var. Orada birazcık daha böyle modern illüstrasyonların hmm. olduğu, yani günümüz ressamlarının resimlerinin olduğu bir koleksiyon var. Yani bu koleksiyonlar sürekli gözler önünde değil ama sürekli ee, kalıcı ve hani geçici sergiler yapıyorlar. Evet, ben son gittiğimde. Ee, ...geçen Nisan ayında gittiğimde şey vardı... ...Avustralya bitkileri gibi bir sergi vardı... ...yani Şöylü Şerhurt Galeri'de... E, ...çağdaş bitki ressamlarından alınan e, Hı -hı. şeylerde... ...yani Hı -hı. bitki resimleri de dönem dönem... ...farklı floralardan... E, ...bitki e, evet. resim örnekleri de sergiliyor... ...yani çağdaş e, şey, evet. koleksiyon... ...diyebiliriz aslında değil mi? Evet, daha günümüz ressamları... ...yani mesela çeşitli sergiler oluyor... ...bu yine İngiltere'de çok fazla sergiler var... ...bu RHS sergisi var mesela işte... Kraliyet Bahçıvanlık Hı. grubu gibi bunların e, çeşitli sergileri oluyor. Bu sergilerde e, bu resimler satın alınıyor. Bu mesela Shirley Sherwood özellikle çok böyle ciddi bir koleksiyoncu. Hani Hı. çok fazla günümüz ressamlarının resimlerini tek tek topluyor. <gülüyor> Ve e, bunları çok güzel işte konular oluyor. Yani bazı bir kere bir İngiliz ressamlarının bir sergisi vardı. E, başka çeşitli işte ağaçlarla alakalı Japonya'nın... E, bitkileriyle alakalı çeşitli sergiler bazen oluyor bazen tek bir ressam ayrılmış şeyler de olabilir. olabiliyor e, ama işte tek bir ressam herkes bir Marianne North olamıyor Hı -hı. <gülüyor> çok Tabii fazla o kadar hani çok tek şey, bir resim, resim çıkarması kolay olmayabiliyor <gülüyor> E, sizin de birçok işiniz var. E, i̇sterseniz bunlardan da bahsettim. Sizin de e, birçok işiniz aslında farklı koleksiyonlarda yer alıyor şu anda. Hangi koleksiyonlarda var? Benim bildiğim Shirley Sherwood'da var. Bir Hı -hı. şeyiniz, bir, bir bitki resminiz. Edinburgh'da var değil mi? Evet. Ee, benim şu anda resimlerimin çoğu Edinburgh Botanik Bahçesi koleksiyonunda. Bu daha önceki programda da bahsetmiştim. Belki bu Şili bitkileri üzerine bir projede çalıştım. O projede yap, o proje için yapmış olduğum bütün resimler Edinburgh Botanik Bahçesi koleksiyonunda. Onun dışında ee, Q Botanik Bahçesi'nin koleksiyonları, o da işte bu Curtis Botanik Magazine ile beraber bu Hı. çok inanılmaz bir dergi çıkarıyorlar ta 16. yüzyıldan beri. Evet inanılmaz bir e, 16. yüzyıldan bugüne kalmış bir botanik dergisi yani yeri gelmişken evet. aslında ondan da konuşsak evet. çok iyi olur çünkü önemli koleksiyonculuk açısından da bu derginin hala yayınlanıyor olması... Evet. Yani muhteşem bir şey ta o zamanlarda hani ta o ilk zamanlarda çıktığı zaman eski usul hani derginin içine resim yapılıyor hani baskı hmm, yapılıyor el evet. boyama şu anda tabii ki dijital baskı Taş yapılıyor. Taş baskı vesaire yapılıyor. Tabii ilk, ilk dergiler böyle hani orijinal resim var her derginin hmm. içinde elle boyanmış çalışmalar var gerçekten. Çok güzel şu anda. Kimler da, var kimler var yani değil mi? O da i̇nanılmaz dergilendi. tabii, tabii o. o. Şu anda şeyin iki yıl, e, kütüp şeyinde özel evet. e, kitapların yani, sergilendiği, saklandı bölümde değil mi? İki evet. Orijinal şeyleri de bastırıldı. Ben de. E, daha birkaç sene önceki bir dergide bir resmi mi yer aldı. Onlar mesela bu şu anda hani eskiden nasıldı bilmiyorum ama şu anda e, ressamları... ...bir konu oluyor, yani derginin bir konusu oluyor... Bir, bir, ...bir bitki üzerine çalışılıyor... ...botanik dergisi, bilimsel bir dergi o... ...o bitkinin resmi isteniyor... ...benden Hı -hı. de bir resim istenmişti... ...ben o sıra Edinburgh'da botanik bahçesindeydim... ...hani bitki de orada mevcut... ...bu bitkinin resmini yapmıştım... ...ve ben o resmi onlara veriyorum... ...hani e, mülkiyetine onlara veriyorum... ...baskıyı onlara veriyorum... E, ...daha sonra da bu resim onların koleksiyonunda yer alıyor... ...yani koleksiyon dediğimiz bu arşivler oluyor... Arşivlerde bu resimler hani gayet korunaklı ortamlarda tutuluyor. Hani korunak derken işte ışığıydı, nemiydi, ne şuzuydu... Hatta özel araştırmacılar da özel izinle işte Tabii. ulaşabiliyor. Ben ulaşabiliyor. şu anda mesela kendi şile bitkileri resimlerimi göremiyorum öyle. Öyle mi? Özel izinle girmeniz <gülüyor> gerekiyor. <Ha. gülüyor> evet. O yüzden e, bu yerlerde koruluyor ve gerekli olduğu zaman da çıkarılıp sunuluyor tekrar. Yani bunları tekrar tekrar insanların gözü önüne seriyorlar. Çünkü çok ciddi bir değer var o ar arşivlerde. İnanılmaz resimler var. Hani hem geçmiş hem günümüz. Acayip resimler var ki benim bir görme şansım evet, olmuştu. yani tarihe not düşmek gibi aslında değil mi? Evet. Bu Çok önemli evet. yani literatüre girmek, tarihe not düşmek yani evet. sizden sonra da yaşayacak olan bir eserden bahsediyoruz burada. Sizden sonra bir sürü Hı -hı. araştırmacında kolayca ulaşabileceği evet. yani bu dönemdeki e, florayla ilgili, bitkilerle ilgili bilgi edinebileceği çok önemli bir kaynak aynı zamanda. Hem sanatsal değeri olan hem de içerik anlamda çok değeri olan evet, e, bir ben konu. Ben bir ressam olarak hani bu gibi koleksiyonlarda resimlerimin olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, resmi kendime sakladığım zaman o resim Hı. benimle beraber... Ölecek <gülüyor> <gülüyor> çünkü bir noktada o çekmeceden dışarı çıkması zor oluyor. en fazla çerçeveletip evimin duvarına asabilirim <gülüyor> ben o resmi tutmaya çalıştığım zaman ama bu koleksiyonlara girdiği zaman benden sonra da yaşayacak bir resim var orada hani nasıl biz şu anda ta işte 15. yüzyılda yapılmış çalışmaları görebiliyorsak bundan 200 yıl sonra da birileri benim yaptığım çalışmaları görebiliyor olacak. Bu güzel bir şey, hani sadece hani orada yapılmış resim olarak değil, orada o bitkiden bahsediliyor. Hani bir bazı yapmış olduğum resimler tehlike altındaki bitkiler mesela, belki 200 yıl sonra o bitki olmayacak, sadece o resimden görülüyor olabilecek. Bunlar güzel şeyler. Evet. Çok evet, güzel çok bir şey keyifli yani. bitki resim için muhteşem bir şey aslında. Evet, gerçekten öyle. Biz de şimdi e, Türkiye'de de e, ufak Hı -hı. ufak bu koleksiyonu oluşturuyoruz. Daha önceden de bahsettiğim Hı -hı. gibi bu resim. Resimli Türkiye florası değil mi? Evet. Hı -hı. Siz bahsettiğiniz zannediyorum burada da daha önce programını da yaptınız. Resimli Türkiye florası ile beraber bizim çok ciddi bir e, resim oluşuyor şu anda Türkiye'de. Yapıldı. Zaten Yapılmakta. kaç resim çizildi mesela? Resim Türkiye florası için e, çokça. Yani, yani şu an anda. Bu sayı bilemiyorum ama e, yüzlerce diyebilir miyiz? Fazla yani Hı -hı. evet yüzlerce 200 2. E, cilt için yaklaşık 400 küsür resim tamamlandı. 430 gibi bir rakam. Hı hı. Tam şu anda bende net aklımda değil. 430 kadar bir resim tamamlandı. 3. cilt için yapmayı planladığımız yine yaklaşık 400 tane illüstrasyon var. Bunların bir kısmı sulu boya, e, çoğunluğu teknik kalem. Ama e, bütün bu çalışmaların hepsi gayet bilimsel olarak hazırlanmış. Hani hem bizim estetik olarak kontrolünü yaptığımız, hem de hocalarımızın bilimsel olarak baktığı, yani çok doğru yapılmış o Hı -hı. bitkiyi anlatan ciddi bir çalışma yapılmış. Canlı bitkiler üzerinden tek tek çalışıldı, değil mi? Evet. Hı -hı. Yani hani gerçekten hani bazen bir kısmı botanik bahçesinde. Bir kısmı Türkiye'nin her tarafında ressamı o bitkiye gönderiyoruz. Hani buluşmasını sağlıyoruz. Ee, teknik kalemlerin bir kısmı da herbaryum materyallerinden çalışılmış. Ee, bilimsel değeri son derece yüksek. Gayet doğru yapılmış yani Bilim insanlarından şey de alınarak. Çünkü o süreci ben de aşağı yukarı biliyorum. Yani o bitkilerle yazı alınarak, makale alınarak değil mi? Tabii. Ee, tek tek öyle çalışıldı aslında doğrudan. Tabii yani bitkinin betimi hazırlanıyor ee, yapılan çalışma bitkiye bakılarak ve o betimle eşleşerek hı hı. ortaya bir çalışma çıkıyor. Yani o yapılan resim o bitkiyi tamamen anlatan bitkinin bütün karakteristik özelliklerini ortaya vuran ve doğru yapılmış çalışmalar. Bu böyle bir şey olunca şimdi elimizde çok ciddi bir bir resim var. Yani. Nezahat Gökgeyit Botanik Bahçesi bir kısımdan herhalde koleksiyon oluşturmaya evet. başladı. Evet. Yani sanatçılardan evet. bitki ressamlarından e, evet. almış durumda değil mi? Yani Nezahet Gökyik Botanik Bahçesi şimdi bir ön ayak oldu. Hı -hı. Ee, böyle bir ortada şimdi bu kadar değerli yapılmış bir çalışma olunca bunun tabii ki hani dağılmadan bir yerlerde tutmak lazım. Ee, Nezahet Gökyik Botanik Bahçesi de yani bir Kew Botanik Bahçesi ya da Edinburgh Botanik Bahçesi gibi şu anda bu koleksiyonları oluşturmaya başladı. Yani bu resimler ressamların isteği doğrultusunda e, bir takım ...koleksiyonlar da olacak ve hani bu hani koleksiyon dediğimiz zaman... ...en sürekli sergilenen bir alan gelmesin kimsenin aklına... Böyle, ...bu kadar sayıda bir resmi sergilemek mümkün değil... Ama e, korunaklı bir ortamlarda tutulup daha sonra yeri geldiğinde... E, farklı tematik, farklı konularda daha özelleştirilmiş konularda sergiler de tabii Neler neler bir yapılır. Bir sürü e, yeni malzemeler de biraz. aslında. Neler neler yapılır yani böylesine bir çalışmayla yapılmayacak iş yok tabii ki. hani bitkiler üzerinden Hı. gittiğiniz zaman, bitkiyi bir, birilerine anlatmak istediğiniz zaman... Muhteşem bir e, resim, resmi göstermek çok güzel hmm. bir kaynak yani böyle bir şeyin olması. De tabii kaynak sadece aslında bizim e, ülke sınırları da, e, da e, ilgili değil. Yani dünyaya da açık olabilir bu sistem. Çünkü sanıyorum onunla ilgili bir çalışma da var değil mi? Yani dijital bir, online bir, a, bütün bu e, birikimlerin aktarılması, paylaşılması konusunda da herhalde bir çalışmalar var. Yani dünyadaki araştırmacıların da kolayca ulaşabileceği bir sistemin bir parçası da olacak. Evet. diye tahmin ediyorum e, şu anda bu resimli Türkiye florası hani kitap olarak çıkıyor e, biz hani bunun üzerinde çalışıyoruz ama aynı zamanda e, e, flora on, world flora online hani Hı -hı. dünya florasının online hali hazırlanıyor şu anda böyle Hı -hı. bir takım çalışmalar yapılıyor işte Cenevrede bu konuyla ilgili toplantılar yapılıyor bütün dünya florasının e, var olduğu bir web sitesi, insanların ulaşabileceği, bitkiyle ilgili bilgiler edinebileceği bir sistem, bir web sitesi oluşturuluyor. Bu e, resimli Türkiye florası da bu projeye dahil oldu. Hı, çok yani güzelmiş, bizim tabii. şu anda bu projeyle beraber ortaya çıkan bütün e, yapılan çalışmalar, ressamların yapmış olduğu resimler... Bütün dünyaya sunulacak. Bu çok güzel bir şey. Yani hani bilgiye ulaşılabilir olması muhteşem bir şey. Bu işte keza resimlerin de aynı şekilde e, bir bir botanik bahçesinde var olursa eğer ya da herhangi bir kurum kuruluşların hmm. çok hani çok da saklı kalmayacak şekilde hani bir hmm. arşive koyup oradan hani hiç çıkarmayınca da olmuyor arada göstererek ulaşılabilir belli bir kesme ulaşıp, ulaştığı zaman. Bizim yaptığımız işin değeri daha bir anlam mı oluyor? O zaman e, hani yapmaya çalıştığımız şey o bir noktada. Hani bitkileri anlatmak. Bitkileri anlatmak. Onu önce bir anlayıp anlatmak. Hani bunu hmm. yapmaya çalışıyorsun. Ama anlatacak biri lazım. Onu gösterecek birileri lazım. İlgili insanların olması lazım. Hani bu ilgi var şu anda. Ama nasıl ulaşacak? Nereden ulaşacak? Çünkü o dijital olarak sunulması muhteşem bir şey. Çok fazla hani bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsun. Ama hani o resmin ...kendisini görmek çok hmm. bambaşka bir şey ki... ...hani ben bir bitki ressamı olarak... ...başka ressamların yapmış olduğu gerek... ...bu tarihi resimler işte... Hmm. ...çok eski ehretler olsun... ...çok hmm. eski, inanılmaz resimler onlar aslında birebir gidip görmek de ne kadar heyecan verici. Yani ben de şey. işte ne bileyim... E, ...Victor'un Albert Müzesi'nde... ...o, o sayfalara dokunurken, bakarken... ...o, hisset, o şeyi birebir görmek can... Evet. E, ...bütün detaylarını hissetmek o aslında... ...şeyden... E, yani kopyalarında da göremeyeceğimiz detayları orijinallerinde izlemek, fark etmek çok özel bir şey, özel bir durum. Yani. Kokusu çok. bile farklı yani Hı -hı. o kağıtların kokusu bile olduğu zaman insan daha bir başka heyecanlanıyor sanırım. Ben de çok hani seviyorum. Yani dijital olarak çok fazla şey ulaşabiliyorsun tabii hani gerek hani günümüz ressamlarının web sitelerinde olsun olsun ama o, o resmin kendisini görmek çok ee, başka hani başka bir şey duyguyu açıyor, uyandırıyor. Daha böyle bir heyecanlanıyor insan. <gülüyor> tabii bir de Türkiye çok önemli bir ülke aslında bitki çeşitliliği açısından değil mi? Ö üç önemli flora'nın ortasında ortasında yer alan bir ülke. Yani flora kuşağının ortasında yer alan bir ülke. Birçok endemik türlerimiz var. Yani aslında önemli bir bilgi e evet. var yani içeriyor. Yani dünyadaki araştırmacıların buna ulaşabilmesi, sadece araştırmacıların değil tabii ki yani bu alana ilgi duyan insanların kolayca ulaşabilir olması bence çok önemli diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Yani Türkiye'nin bulunduğu işte bu lokasyondan dolayı inanılmaz zengin. Ve yani, bugüne hani... kadar da böyle bir koleksiyon olmamış olması aslında çok büyük eksik değil mi? Yani evet. e, bildiğim kadarıyla çok e, yani bilimsel bitki illüstrasyonu çizimi konusunda e, şu anda bildiğimiz yok. bir koleksiyon yok. Şeyi biliyoruz hani o işte Nebat Yakar'ın e, resimli eee ...renkli Türkiye bitkileri Atlası ...için yaptığı çizimler evet. var... Ya ...o önemli aslında hem kendisi bir botanikçi... ...hem de kendisi resmetmiş evet. ...bu anlamda önemli... ...bu yani Türkiye'de çıkmış ilk e, resimli kitaplardan... ...resimli kitap Türkiye'de... hani ...yapılmış Hı. bir Türk ressamı tarafından... ...1980'lerde basılmış bir kitap... E, ...onun yapmış olduğu çok ciddi bir... E, ...resim var... ...iki fasikülde çıkmış böyle bütün... ...birçok bitkinin resmi yapılmış... ...onlar... E, ...İstanbul Üniversitesi'nin... ...koleksiyonunda ama hani pek koleksiyon olarak değil maalesef şu anda zaten botanik Hı -hı. bahçesinin de değiştirilmesi. Evet müftülüğe devredildi evet. çokça gündeme geldi şu anda akıbetin ne olacağı da bilinmiyor şu an. Evet şu anda şu zannediyorum an kapalı, depo. Kapılar kapalan, Hı -hı. kapılmış vaziyette ziyareti evet. de kapalı. Evet hani daha sonra hani yeni bir yer olduğu zaman orada tekrar bir müze durumu olup bu resimleri sergilenme durumu olur mu... Bilmiyorum ama onların e, akıbetini şu anda biz de bilmiyoruz. Resimleri göremedim ben yani. Hani onların hmm. orijinal kitapları bilmeme rağmen. E, ama tabii hani bu gibi çalışmaları görmemiz gayet e, keyifli olur. Yani mesela ben Nebat Ekar'ın yapmış olduğu çalışmaları hani birebir orijinal resimleri görmeyi çok isterim. Bu çok hani bir resim olarak da hmm. çok daha başka bir şeyi görüyorsun. O baskı her zaman bir değeri düşürüyor. Kitaplarda yapılmış baskıları orijinali görmek çok başka bir şey. O yüzden... Bir Türkiye'de de hani kurum ve kuruluşların, kuruluşların aslında bu konuda ilgi göstermesi, kendili kurumlarını evet. da aslında farklı bir değer katacaktır. Hem kendi bir değer yaratmış olacaklar. Tabii ki. Yani, Sosyal sorumluluk anlamda da aslında önemli bir çok şey. Çok önemli. Mi? Yani dediğimiz gibi, yani de Türkiye cennet hani bitki konusunda ve şu anda yapılmakta olan ciddi çalışmalar var. Ya açıkçası ben şu ana kadar hani Türkiye'deki bu gibi kurum ve kuruluşların bu gibi koleksiyonların olmamasını normal buluyorum çünkü hani yapılmış bir çalışma yoktu. Bitki Hı. ressam hani dünyada hani çok eski olmasına rağmen nevayekar böyle bir kitap yapmış ama sonra bir kopmuş durum yani böyle bir hmm. meslek yokklu evet. bir karanlık bir nokta var yani yapılmış hiçbir çalışma yok hiçbir ilerleme yok ee, bilinen bir meslek değil bu son 10 seneden sonra işte bu 10 sene içinde inanılmaz gelişti. Dünyada da öyle. Yani hani bitki ressamlığı böyle bir popüler bir hale geldi. Evet. Yani mesela sadece şeyde değil... ...siz de bahsettiniz mesela Güney Amerika'da... değil mi Çin'de, Hayır, farklı de. ülkelerde... ...aslında böyle koleksiyonlar oluşturulmaya başladı. Değil evet, mi? Evet. Çok ciddi çalışmalar var. Yani hani dünyada... ...özellikle de o son iki, iki senede... ...bütün ülkelerin katıldığı... E, ...yerel bitkiler sergileri yapıldığı... ...bütün ressamlar... ...hani el birliğiyle bu çalışma ...çalışmaları hazırladı, sergiler yapıldı... ...bazı ülkeler kitapçıklarını bastı... ...kitap yapanlar var ve bu resimler... ...hani her ülkenin nerede ne yapıyor tam bilmiyorum ama... ...böyle yapılmış çalışmalar varken... ...bunlar koleksiyonlara alındı... ...birçok ülkede... ...yani şu anda çok ciddi yapılmış resimleri var... ...bizimde e, işte Flora'yla beraber... ...yapılmış ve yapılmakta olan... ...ve yapılacak 11 bin türümüz var... ...yani resimli Türkiye Flora'sı çok ciddi bir proje noktada yani Türkiye'deki bütün bitkilerin resmini yapmak gibi bir hedefimiz var. 11 bin bitki. E, kaç yıllık bir hedef? 10 yıl içinde rahat değil mi? Böyle bir. E, biraz şey aşabilir. <gülüyor> <gülüyor> çok e, ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bir yandan bahsediyoruz. da yeni türler de keşfediliyor tabii ki. Yani o da var. Evet e, ama mi? belki bilmiyorum 10 yıl sonra bazı türler de yok olacak. İşte bu hmm, aşırı evet. popülasyondan dolayı. Ama onlar da işte kayda geçmiş olacak. Kayda ya, geçmiş ya, olacak maalesef öyle bir durum da var yani. Aynen. Yani hani o yüzden bir 10 sene önce böyle koleksiyonların olmamasını ben normal buluyorum yapılmış iş olmadığından dolayı. Ama şu anda işte bu projeyle beraber ne Nezahit Gökyid Botanik Bahçesi'nin, Alineat Gökyid Vakfı'nın sayesinde böyle bir şey çıkıyor. Çünkü ortada bir bütçe var. Bu bütçeyle beraber çok ciddi bir iş yapılıyor. Ve bu resimlerin e, yapılmakta olan bu resimlerin şimdi korunması lazım. Yani hmm. ressamların bir kısmı vermek istemeyecektir. Çünkü duygusal, evet, duygusal hmm. bir bağ kuruyorlar. Ama ben ressam olarak hani resimlerimin bu gibi koleksiyonlarda yer alması benim onlar benden daha iyi bakacaktır resmime. Ben bunu inanıyorum yani. Hele hmm. Çamlı'yım içinde yaşayan biri olarak nemden hmm. öleceğiz. Ha, değil mi öyle bir durum da var. <gülüyor> evet, evet o yüzden. E, burada gibi... resim yapmak da zordur aslında. Yani yani Hı. yine resim yapmak keyfi de resmi koruma kısmı biraz Hı. sıkıntılı olabiliyor nemden dolayı ama hani bu gibi yerlerin e, birazcık korunaklı oluyorlar dikkat ediliyor ışığa gölgeye ışığa, neme sıcaklık ciddi yerlerde korunuyor o yüzden hani bu gibi yerlerde benim ben resmimi verdiğim Hı. zaman daha hoşuma gidiyor yani hem ...biliyorum ki benden sonra yaşayacak o evet, ...bu çok yani önemli bir şey... ...tariye geçmesi aslında son derece önemli... ...kayda geçiriyoruz ya biz bitkileri... ...hani benim bir bitki resim olarak o bilimsel çalışmanın... Yani ...o bitkiyi ben kaide geçiriyorum onun insanlara ulaşılabilirliğini sağlıyor ve bu çok daha uzun yıllarca yapıyor bunu hani yüz yıllarca yapıyor o kurum yanmazsa eğer Hı -hı. hani herhangi Hı -hı. Bir <gülüyor> sıkıntı felaket başına felaket başına. gelmezse başına o resimler orada sonsuza kadar kalacak hani resmin Hı. ömrüyle alakalı bir durum olacak ondan sonra İlerim bizim ülkemizde de kurum ve kuruluşlar bu konuya ilgi gösterir ee, zengin koleksiyonlar oluşmaya başlar umarım çünkü gerçekten şu anda e, zamanı çünkü hani çok ciddi bir çalışma var ortada birilerinin bu resimleri tamam sen ressam olarak bu resmi yapıyorsun ben de benim üstüme düşen de senin bu yaptığın resimleri korumak olacaktır diyecek birileri umarım olacaktır. Bu çok önemli çünkü bizim kendi değerlerimizi koruyabilmek adına hem ressam için çok iyi hem okurum için çok iyi çok değerli bir durum. Siz sanıyorum şimdi programdan sonra belki yarın herhalde Edinburgh'a gidiyorsunuz değil mi başka bir çalışma için? Evet. Ee, neydi bir yeni projenin konusu? Ee, yo bu proje değil bu e, ha, şey için workshop için gidiyorsunuz eğitim galiba eğitim var Eğitimle orada ilgili. bir online ders veriyorum ben birkaç yıldır veriyorum hala da devam ediyor bir e, online bir eğitimimiz var e, bitkisel üzerine tabii ki <gülüyor> <gülüyor> onunla ilgili bir takım derslerim var bazı çalışmalarım var o yüzden gidiyorum bir de bir daha önce Çin'de yapmış olduğum orkidelerden biri Edinburgh hmm. Botanik Bahçesi koleksiyonuna Aa, gidiyor ha, ha, harika <gülüyor> çok güzel bir haber <gülüyor> evet oraya gidecek. O botarik bahçesine götürüyorum onu. Ee, daha sonra da işte orada bir takım çalışmalar yapıp tekrar memlekete geri döneceğim. Valla harika çok güzel haber. Biz de sizi takipte olacağız. Çok teşekkür ederim tekrar programa katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Bugün de e, bilimsel bitki çizimlerinin koleksiyonculuğunun ne kadar önemli olduğunu altını çizmiş olduk. Umarım e, farklı programlarda tekrar başka konularla birlikte oluruz. E, ben sizin yine işlerinizi takipte kalacağım. Kitabınızda da başarılar diliyorum. Umarım yakında Türkçe olarak Umarım, çok istiyorum. okuyabiliriz diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyiciler bugün Botanitopya'da değerli konuğum bitki ressamı Işık Güner'le bilimsel bitki ilüstrasyonu koleksiyonculuğu üzerine konuştuk. Tekrar sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım botanitopya.gmail.com e-mail adresi. Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.